hırsızlıklarım olmasa Dün kendimi sevdiğim ülkemi dünyadaki gelişmeleri beni seni bizi bizleri insanca düşlerimizi insanca özlemlerimizi olanları hayallerimizi bütün çıplaklığıyla düşündüm Kimi zaman sevinçle güldüm, kimi zaman acılarla güldüm. Artık ağlamayı bıraktım, göz yaşlarımı kendime sakladım. Beni sevinçle güldüren her olumsuzluk umut doğuruyordu. Düşüncelerinde, kalbinde, hayallerimde. Beni acılarla güldüren çelişkilerim de. Ben, her güzelliği seviyor, sonra, sonuna dek yok ediyordum. Düşüncelerimde, yaşamımda, sürekli umarsızlık, rüyakarlık vardı. Hemen her birimizin, genel söylemi, biz gerçeklerden yanaydık. Gerçekler adına, çıkarı, çıkarcılığı istemiyorduk. Her türlü baskıya, Baskıcılığa karşıydık. Zulme, zulümlere, zalimlere karşıydık. Yalanı, ikiyüzlüğü sevmiyorduk. İstismardan, istismarcılardan yana değildik. Peki, ne oluyor? Hayatımda neler oluyor? Hayatımızda neler oluyor? Ülkemde, dünyada neler oluyor? Bütün istemediklerimiz, düşüncelerimize, hayatımıza, Toplumlara, ülkelere, dünyaya Egemen olmuş diye yakınıyorum Şikayetler üstüne Şikayetler yapıyorum Tarihe bakıyorum Yakıp yıkanlar Her türlü baskıları Karşı düşüncelere yapanlar Asanlar, kesenler Kahraman ilan ediliyor Kahraman sayılanların Yönetimlerine bakıyorum Her döneminde yasalarında yasaklar var Düşüncelerinde Söylemlerinde tartışılmazlar var. Ama onları sevenler, onları özgürlük önderi kabul ediyorlar. Tartışılmaz kavramlarıyla tehditler savuruyorlar. Sanki gönüller, düşünceler, bilgiler üzerine kurulmuşlar. Sadece budur, budur, budur diye haykırıyorlar. Asla farklı düşünmeyi düşünenleri kabul etmiyorlar. Her türlü tehdidi, baskıyı insanlara yapıyorlar. Sonra dönüyorlar, bizler aydınlıktan yanayız, bizler çağdaşlıktan yanayız diyerek ortada dolaşıyorlar. Ülkelere, toplumlara bakıyorum. Bağıran, çağıran, çalan, çırpanlar, karşı düşüncelere meydan okuyanlar, el üstünde tutuluyor, alkışlanıyorlar. Halbuki ortak söylem, barış, sevgi, dostluk, kardeşlik, bağırırken, çağırırken, çalarken mi? Karşı düşüncelere meydan okurken mi? Her türlü ayrımları, ayrımcılığı alkışlarken mi? Bana Allah'a rağmen, Allah'ın yasalarına uymadan Müslüman olmayı öğrettiler. Ben yeter ki, Kalbim temiz diyeyim. Yeter ki Allah'a, dinine inandığımı söyleyeyim. Sonra Allah neyi istemiyorsa yapayım. Allah neyi istiyorsa asla yapmayayım. Sonra bütün isyankar tutarsızlığımla çağdaş, aydın, Müslüman sayılayım. Kendimi böyle bir tutarsızlıkla Müslüman kabul ediyorsam Allah'ın dediklerini yapmaya çalışanları horluyor, hakir görüyor, dış diyorsam, gerçekten, güzel dinimizin, istediği, sevgi, saygı, barış gelebilir mi? Her gün, insanlıktan söz ediyorsam, insanlık öldü, kalmadı, bitti diyorsam, ama, insanlığı öldüren, bitiren, düşünceleri taşıyor, eylemleri yapıyorsam, dini, Mezhebi, etnik, ırkı, siyasi düşüncelerimi diğerlere üzerine egemen kılmak istiyorsam, karşıt düşünceleri balyozla ezmek istiyorsam, insan, insanlık söylemlerinin güzellikleri düşüncelerimde, hayatımda olabilir mi? Aklı, akılcılığı öne çıkarıyorsam, sonra aklın zararlı gördüğü bilimin, Bilginin zarlı gördüğü ne varsa hayatındaysa gerçekten akıllı, akılcı sayılabilir miyim? Her söylediğim, her söylediğimiz gözlerimin önüne geliyor. Gülüyorum, gülüyorum, gülüyorum. Sonra bu kadar tutarsızlıkla ne olabilir ki? Nasıl olabilir ki diyorum. Düşündüğümüzün Söylediğimizin tersini yapan benim, senin, bizlerin, istemleri, hayalleri, düşünceleri ne olabilir ki, nasıl olabilir ki diyorum. İçim yanıyor, kalbim acıyor, umutlarım sönüyor, aklım duruyor, boşluğa haykırıyorum. Tutarsızlıklarım olmasa, düşüncelerim, hayallerim, düşlerim, davranışlarıma, hayatıma yansısa, Hiçbir sorun kalmayacak. Her şey güzel olacak. Bütün tutarsızlıklarımı elime aldım. Avucumun içine koydum. Onlarla son kez vedalaştım. Tutarsızlıklarıyla vedalaşanlara selamlarımı, dostluğumu yolladım. 18 Aralık 2008 İzmir Ahmet Çoban